Bugünkü başlığımız Babul mübaderati ilel hayrat Hayırlı işleri yapmada Tez davranmak Geç kalmamak Hayırlı işlerde öne atılmak Ve hasfü men teveccehe li hayrin Alel iqbali aleyhi Ve Hayra doğru yöneldiğini gördüğümüz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 e, ayetlerden sonra hadisleri zikredecek. İlk ayette allah Teala buyuruyor ki فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Hayırlı işlere, yani salih amellere. Salih amel neydi arkadaşlar? Allah, allah için yapılan, şimdiki. ihlas ile yapılan. <gülüyor> Yalnızca Allah'a yöneltilen, samimiyetle Allah'a yöneltilen,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 ve Peygamber'in sünnetine uygun olan her amel. Ve allah Teala'nın tek kabul ettiği amel salih amel. İşte müellif Rahimahullah da diyor ki bize, yani bu amellerde, salih amellerde yarışın. allah Teala diyor ki فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Hayırlı işlere, salih işlere ne yapın? Koşuşun. Hızlıca hareket edin, davranın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediği buyuruluyor. إِذَا اَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّنُ Sizden birisi hacc yapmak istediği zaman ne yapsın? فَلْيَتَعَجَّنُ Acele etsin. فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ Ola ki bir hastalık başına gelebilir. اَوْ وَتَضِلُّ اَرْرَاحِلَ Yahut bineğini ne yapabilir? Kaybedebilir.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 en hayırlı saf. Erkeklerin safı hangi saftır? <gülüyor> en ön saf. Ve hayru sufu fil nisa ahiruha. Kadınların en hayırlı safı hangisidir diyor Aleyhisselatü Vesselam? <gülüyor> en arka saf. Başka hadisselat Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İnsanlar ön saftaki fazileti bilselerdi şimdi ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Kura çekerek girirlerdi oraya.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 Ramazan'da ne yaptık? Umre'ye gittik. Dua etmemiz lazım, istememiz lazım, arzulamamız lazım. Allah bize bir daha da nasip etsin. Fırsatını bulduğumuzdan gitmemiz lazım. Ondan sonra abdest aldığımız zaman Aleyhisselam'ın bize öğrettiği dualar var, değil mi? O duaları okumamız lazım. Kim diyor o duayı okursa ne olur diyor? Tuftuho lahu ebvul Ona diyor cennetin 8 kapısı ne var. Açılır. Bunları bileceksin. Ya, hazine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiş. Bunu yap, şunu yap. Ussalimlerde yarışacaksın. Yani sana diyor ki cennet, yani cennet öyle bir yer ki malah aynı rahat vallah katar, ala kalbi beşer. Ne insanın, ya yani orada olanlar, olan şeyler karşılaşan müminlerin karşılaşacağı şeyler öyle şeyler ki insanın gözüyle görmediği, göremeyeceği bu dünyada ve aklına dahi getiremeyeceği şeyler.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 biriktiriyor. Ve bu konuda durmuyor. Sürekli yarışıyor. Ama bir insan da var ki ya, ezan okunur. Ya işte gideriz. Ya abdestimiz yok. Sonra kılırız. Gibi bahanelerle kendine otmaya çalışıyor. Yine İmam Nevev-i Rahim e olan zikretmiş oldu buradaki ayette. allah Teala buyuruyor ki وَسَارِعُوا Koşuşun. Yarışın. Birbirinizle yarışın ülke hadiste olduğu gibi. Kural çekilse insanlar bilse şey diyor kural çekerler. ilk haftaki fazileti. Ve Allah Teala da buyuruyor ki, yarışın, mücadele edin. ila magfiratin min rabbikum. <Sessizlik> Rabbinizden bir magfirete, bağışlanmaya. Rabbinizin günahlarını bağışlamak için acele edin. Sürekli istiğfar edin. Ve cennetin arduhasemâvâtu vel ard ve genişliği yer ve gökler kadar olan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 Yunfikolun, yunfaqdarlar. Ve kârımın algıyı, ne varlar? Öfkelerini tutarlar. Aleyhisselam'a gelen ya da aleyhisselam nasihat isteyince ne diyor? La tağdab, öfkelenme. Velekhe el cennet. Sana ne var bunun karşılığında? Cennet var. Ayaktaysan diyor öfkelendiğin zaman ne yap? Otur. Oturuyorsan yat. Bazı rivayetler diyor? Abdest al. Tabi bazı rivayetler var. Ki i̇lim ehli onun zayıf olduğunu söylüyor. Şeytanın diyor insanın kalbine attığı gadab, öfkenedir. Şeytanın insanın kalbine attığı bir şey, diyor, cemredir. Ateş topudur. Ve le anin kimseler insanları affeden kimselerdir. Kendilerine hata yapanlara karşına nasıl davranırlar?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 Kimdi o muhsinler? Rablerine karşı ihsanda bulunan, ihsan mertebesinde olan ve kullara karşı ihsan eden, iyi davranan insanlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Onlar ki, اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً Onlar bir fahişe, büyük günah işledikleri zaman insanın tiksindiği, selim fıtrata sahip insanın kabul edemeyeceği böyle günahları işledikleri zaman اَوْ غَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ yahut nefislerine zulmettikleri zaman Tefsir ehli diyor ki yani küçük günahlar işledikleri zaman ne yaparlar bunlar? Vekerullah. Hemen Allah'ı anarlar. Yani günah işliyorlar. Biz geçen derslerde söyledik. Günah işlemek insanın allah Teala tarafından ona yazmış olduğu bir takdir ettiği bir şey yani. Bir gerçek. Sizler günah işlemeseydiniz allah Teala sizi ne yapardı? Götürür. Yerinize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 e fe eminu diye buyuruyor. Onlar Allah'ın tuzağından emin mi oluyorlar? Kendilerini güvende mi hissediyorlar? Allah'ın bir tuzağı var biliyorsunuz. efe fe eminu makrallah fe la ya'manu makrallah illa al-qaumul hasirun. Ancak Allah'ın tuzağından kimler emin de güvende hissedebilir kendini? Illal <gülüyor> qaumul hasirun. Hüsranlı olanlar. Zararda olanlar ancak kendini Allah'ın tuzağından ne yapabilir? Güvende hissediyor. Onun dışında uyanık olan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 Hemen Allah'a anıp günahlarından tövbe etmemesi, diyorlar ki o kulun Allah'ın tuzağına yakalandığının bir neidir Göstergesidir. Alametidir. Yani mümin tuzağa düşmüş demek. Gafil. Günah yani Kendini hesaba çekmiyor. Ben ne yapıyorum? Bu halim ne? Yaptığım ne benim? Nereye gidiyorum? Bu Hangi yolu tutan insanların yolu? diye hesaba çekmek yok nefis sürekli emre diyor o yapıyor. Emre diyor yapıyor nefsi, şehveti, nefsi, şüpheler ne emrediyorsa sürekli onların onlarla haş, haşır neşir. Hem hal olmuş iç içe dış dışa ve bir kere de demiyor ya yani Allah'ın hesabı var. Bunlardan hesaba çekileceğiz, sorguya çekileceğiz. Ne olacak? Demek ki bu adam ne arkadaşlar kusrana uğrayan bir kimse. İllel kavmul hasirun. Ama Muhsin olan, muttakı olan insanların özelliklerine, "Ellazina iza faalu fahisaten av zalemu anfusahum zekeru Allah" hemen Allah'ı anarlar. "Festagfiru li ve günahları için istiğfar ederler. Hemen bağışlanma dilerler. Allah'ım bizi istiğfar et. Allah'ım senden istiğfar talep ediyoruz. Günahlarımızı örtmeni talep ediyoruz. Ve men yaghfiru dhunuba illa Ve men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 ve men yaghfiru z-zuruba Allah. Allah günahları Allah'tan başka kim affedebilir ayetini Japonca da okusa, Türkçe de okusa tokat yemiş gibi olur, değil mi yani? Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa eğer, Aleyküm aleykümüsselam. Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa, tuzağına düşmediyse, tuzağına orayanların olmadığıysa bu ayet ona yapmalı. O düşmüş olduğu bataklıktan onu çekip almalı, kurtarmalı, hop çıkarmalı. Şeyhülislam İbn Teymiyye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 en doğru olana ne haber? İletir. götürür, iletir, hidayet eder, yol gösterir. Ama bakıyorsun ki burada hakkıyla okumadıkları, okumadıkları için bu insanlar adam kalkıp kilometrelerce uzağa giderek şeyhinden tövbe talebinde bulunmaya gidiyor. Halbuki Allah teala diyor ki hemen yakfir olduğunu bildi Allah. Bak açık. Onlar bir günah büyük günah işledikleri zaman ya küçük günah işledikleri zaman hemen Allah'a anarlar, dururlar. Ne yapıyoruz derler ki kendilerine düzen veriyorlar. Feste Allah'tan aftar ederler. Ve Allah hemen peşinden diyor ki ve men yegfiruz zulube illallah. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Ve lem yusruu ala ma faaluhum Bilerek işlemiş oldukları günahlarda ne yapmazlar? Israr etmezler. Ya biliyoruz ama Allah fes yapıyoruz. Demezler muhsinler, muttakiler. Hatta küçük günahlar ne diyor ilim ehli? Bu bir kuraldır, kaidedir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 O günah artık küçük olmaktan çıkıyor. Büyük güne haline geliyor. Peki bu muhsinler, bu muttakiler allah Teala'nın bu bahsettiği, kendilerinden bahsettiği Alimen suresinin 134 ve 136. ayetlerinde bahsettiği insanı, bunlara karşılık ne var? Mükafat ne? Ula'ike ceza'uhum inde Rabbihim. İşte bu kimselerin karşılığı onlara verilecek olan mükafat kimin katında? Kim verecek onu? Allah verecek. Onun vaadini veren, sözünü veren Allah-u Teala. Ulaike cezauhum ulaike cezauhum magfiretun min Rabbihim. Pardon. Ulaike cezauhum magfiretun min Rabbihim. Onların karşılığı Allah katından bir nedir? Magfiret, bağışlanma. Allah onları affedecek. Allah onları bağışlayacak. Ve cennâtun tecrî min tehtiyel enhâbu halidîne fîhâ. Ve altlarından ırmaklar akan cennetler, bahçeler ve orada ebedi kalacakları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 İşte bu ayetler bizlere bunu hatırlatmalı. Bu şekilde hırslı olmamız lazım. İlk hadisimize gelelim. Bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından peygamberimizden rivayet olunuyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Enne Rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Badiru bil a'mal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 Öyle fitneler ki içine girdiğim zaman sağını solundan solunu sağından önünü arkandan ayıramayacağın. karanlık olan fitneler. Diyor onlar gelmeden önce salih amellerde ne yapın? Aceleci olun. Aceleci davranın. Ki öyle diyor gün gelecek ki aleyhissalatü vesselam yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiren. kafiran. Öyle bir zaman gelecek ki kişi Sabah mü'min olarak sabahlayacak. Ve kafiran. Geceliğin kafir olarak geceye girecek. Yani sabah mü'min bir şey yok, sıkıntı yok. Ama dünya o kadar hızlı değişiyor ki, fitneler, şüpheler, şehvetler ona o kadar çok hücum ediyor ki beş saat sonra, altı saat sonra, yedi, sekiz saat sonra geceye bu adam neyle giriyor? Küfürle giriyor. Kafir olarak giriyor. Allah'ın dininden bir şey inkar ederek giriyor.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 yakinen bilinen, farz olduğu bilinen, zaruretle bilinen, ümmetin icması olan konularda bile artık insanlar görüyoruz, duyuyoruz. Allah'ın bu emirlerini inkar ediyorlar. Ya diyor ne diccelli? Ne namazı? Ne başörtüsü? Ne surat köprüsü? Ne mizanı? Ne şefaati? Yani gördüm ben bu belaya, bu musibete bulaşan birkaç insan. Yani kendim gördüm. Aktarılanlar ayrı bir şey. Yani bir o bir aradım bana dünya ki bu adamlar ne yapacaklar niye böyle hıpızlı bir şekilde birden mü'minken kafir birden kafirken geceleyim mü'minken sabah kafir olacaklar ya sabah mü'minken gece kafir olacaklar yebi'u dinehu o dinlehu bir aradım dünya dünyalık bir şey karşılığında dinini ne yapacak bu adamlar satacaklar hemen ikinci dersimize geçelim. An-ebi Serva'a An-ebi Sirva'a Ukbet ebnil Harith radıyallahu anh kal. Ukbet al Harith diyor ki Sallaytu vera an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Bilmedineti El-Asra. Al Peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında Medine'de ikindi namazını ne yaptım diyor. Kıldım. Cemaatteydim diyor. Fesellem sellem vesselam selam verdi. Fümme kâme musri'an Selam verir vermez yerinden hemen kalkarak koşarak insanların diyor boynlarını omuzlarını ayırarak fatihat da riqaben nasi insanların omuzlarını ayırarak hızlı bir şekilde üzerlerinden atlayarak ile hujurin isaihi hanımlarından birisinin evine odasına ne yaptı hemen koşarak gitti. Yani aleyhisselatü sselam bazen ne yapardı? Fazla sonra yani tesbihatını fazla sonra yapardı. Sünnet bu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 Muhalefetleri Allah hidayet eylesin, ıslah eylesin. İmam ve onun arkasında namaz kılan iki saf orada en önde. 50 metre arkada 3 tane ney ve aveneleri orada ne yapıyorlar? Arkada koro şeklinde. Farz, farzdan sonra hemen Allah'a emanet giriyor. Farz bitiyor. Hemen herkes yerinde oturup tesbihat yapması lazımken ya ayrılıp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 yırtınan, şöyle cübbeleriyle, sarıklarıyla insanlara gözüküp şov yapan, palyancolar, şarlatanlar ne yaparlar? Piyasada kendilerine müşteri bulamazlar. Adam kitap satıyor. Biz bu kitabı diyor için çoğalttık. Kim bunu evinde bulundurursa o eve hırsız girmez, cin girmez. O evdeki kadın doğum, doğumunu normal yapar, düşük yapmaz. Adam cübbesiyle, sarıyla çıkmış. Bu şarlatanlığı, bu soytarılığı insanların, milyonlarca insanın gözünün önünde oynuyor. Neden? Çünkü kalpazan habire, sahte, sa sa sahte amel basıyor. Karşıda ne yok? Uyanık, hassas, zavallı amel kurtları yok. Karşıdaki de ney? Hazine değerinde söylemiş olduğumuz iki kural var ya, onları bilmeyen insanlar. Demiyor kimse ya hoca. Senin bu söylediğin şeyin aslı esası nerede? Kim demiş bunu? Ya bu nereden çıkardın? Böyle bir şey ilk senden duyuyoruz. Ne demek yani bu? diye bir hassasiyet başlasa dediğimiz gibi o şarlatanlar da ne olur? Deliklerine kaçarılır. Müşteri bulamazlar. Peygamber Aleyhisselatü selam insanların omuzlarını yararak arkaya doğru ilerliyor. Hanımlarından birisinin evine giriyor. Niye? Orada bir emanet var. Kendisine bırakılmış. Dağıtılması istenen bir emanet. Peygamber vekil bırakılmış.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 <gülüyor> bir de bakıyor ki ashabı şaşkınlık içinde hayret içinde kendi kendilerine böyle soruyorlar neden peygamber bu kadar hızlı gitti geldi bir şaşkınlık var Kale, diyor ki aleyhissalatü vesselam insanların bu merakını gidermek için zekertu şeyen min tibrim indenâ diyor evde olan bir altın yahut gümüş parçası vardı onu hatırladım Fakiri tu en yahbisiyini beni alı koymasından korktum diyor. Unutmaktan unutup de böyle sür, sür, sürüklenmesinden korktum. Amel tu bir kısmeti ve getirerek onun ne olması emrettiğim insanlara dağıtılmasını verilmesini emrettim diyor Aleyhisselatuhuasallam. Bakın salih amele olan ne var bir hırs. bir azim. Ya işte başlarız kardeşim. Öğrendik tamam hak buymuş ama. Yani acelesi yok biraz şey yapalım yani bu şekilde devam edelim değil. Şuahli hammelerde şu ayet aklınıza gelsin. Müellifinde zikretiyor. Sariyol ile makkfiyet mi Rabikum ve cennetin arzu hakik ardi sana üçüncü hadiste, Cabir radıyallahu anh diyor ki, "Qâl qâl râjûl lillâbi sallallahu alaihi wasallam yarva uhud." savaşında bir adam peygamberimize gelerek diyor ki, "Ara'ite in qutiltu faina ana."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 Cennet mi? Cehennem mi? Kâle fil cenne. diyor ki, senin yerin cennet. Yani onu neyle müjdeliyor? Cennet. Cennetle müjdeliyor. Cennet. Fe'elkâ temerâtin kunne fiyedihî. Peygamber Aleyhisselamdan duyunca bu müjdeyi elinde olan, deminden hurma muhabbeti yaptık. Nerede o hurmacılar? Elindeki hurmaları yere atıyor bu sahabe.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 Şehit falanca gibi ifadeleri ehl yapmaz, kullanmaz. Dördüncü hadis, yine bu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhisselatü bir adam geldi. Kale ya dedi ki ya Allah'ın Resulü, Eyyus sadakati a'zamu ecran.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 arkasını dönüp gitmiyor. elinde yormaları atarak hemen koşuyor. Adam soruyor. Sakal farz mı hocam? Evet farz. Ee? <gülüyor> i̇şte paçaları kısaltmak. Haram mı? Hocam. Evet haram. Ha, güzel hocam. <gülüyor> i̇şte aramızdaki fark bu arkadaşlar sahabelerle. Yani, sizden kimse canınızı vermenizi istemiyor şu anda burada, Değil mi? Soruyor. Sakalını zaten Yani bu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 Varsa mesela 10 milyarı, ya yani şu kardeşinde ihtiyacı var. 1 milyar al. diyemez. Ama hasta ölüm döşeğine girmiş. Adam doktorlar demiş bizim tanıdık bir adam, triylerler. Ölsen yani yaşayamazsın. 2 ay ya da 3 aydan fazla yani senin ömrün yok Allah'ın izniyle. Çıkaracağı da gitmiş bitmiş demişler bana. Yani Lan yalvarıyormuş ya, Alın mi şey? yani çek şeyini, koçanını. İstediğiniz kadar da olur ama beni kurtarın biraz daha yaşatın.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 Anlıyor musun? Dedik, "Sen doğru." Yo sağlıklıyken. fakir. Fakirlikten korkar bir halde cimriyken. Verdiğin sadaka. Az var diyorsun ya işte 3 aylık paramız var. Şimdi bunu işte %2'sini, %3'ünü, %5'ini verirsek 3 ay sonra sıkıntıya girebiliriz.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 nefes borusuna buraya gelir, Hı. şuraya gelir diyor. Hatta diyor, buraya geldiğinde can kul dersin ki diyor, li fulan keve ve li fulan keve. Dersin ki, tamam yani buraya geldiğimden örnek verdik ya, çek koçanın örneği. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki hatta diyor, buraya geldiğinde, nefes borusuna geldiğinde dersin ki tamam yani, falancaya şunu verin, falancaya şunu verin. Daha Dağıtıyorsun, başladın, cömertlik başladı. Vakat kane ve li fulan o verdiklerinde gerçekten yerinde bulur, falancaya verir. Değil mi? Yani sen, Dediğin zaman ölüm de şeyinde, ruh geldiğinde, falanca şu kadar para, falanca şu kadar miktar. Yani tabi o belli bir malın miktarı var. Onu geçmemek şartıyla. Masihet üçte birde uyguladık. Malın üçte birinde. Ya bu duruma düşme yani. Bu durum diyor aleyhisselatü vesselam. Bu durumlara düşmeden sadakayı ver, Allah yolunda harca ve bil ki bu harcadığın mal, para, sadaka Allah katında daha ney? Efdal. Evet burada kalalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam eder. Ondan sonra Babul ül Mücahede bahsine, bölümüne geçeriz. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa